Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, dünyada en çok ticareti yapılan memeli türü olan pangolinleri korumak için ticaretlerinin yapılması tamamen yasaklandı. Nesli tehlike altındaki yabani canlı türlerinin ticaretine ilişkin uluslararası sözleşme yani CITES konferansı Güney Afrika'da toplandı. Konferansta yasa dışı avlanma nedeniyle nesli tükenmek üzere olan türlerin korunması için bazı yeni tedbir kararları alındı. Pulları geleneksel Çin tıbbında kullanılması nedeniyle yoğun olarak ticareti yapılan pangolinlerin durumu da konferansta ele alınan türler arasındaydı. Bir karınca yiyen türü olan pangolinler Asya ve Afrika'da bulunuyor. Pangolinler dünyanın pullarla kaplı tek memeli hayvanı ancak son 10 yılda 1 milyonun üzerinde pangolin doğal hayatından koparıldı. CITES konferansı bu durum nedeniyle pangolinlerin ticaretinin tamamen yasaklanmasına karar verdi. Pangolinlerin çok uzun ve yapışkan dilleri var ve özellikle en sevdikleri besin olan karıncaları ararken dillerini büyük bir ustalıkla kullanabiliyorlar. Öte yandan onları koruyan pulları aynı zamanda ölümlerine de neden oluyor. Zira pulları geleneksel Çin tıbbında aşırı sinirlilik, histerik ağlamalar, felç ve emzirme sorunu gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor ancak etkisi tabii ki bilinmiyor ve bir koca karı ilacı durumunda esasında. Pangolinlere pullar kadar eti de Afrika ve Çin'in birçok ülkesinde oldukça lezzetli bir yiyecek olarak biliniyor. Bu türün yasa dışı ticareti ise şaşkınlık verici bir boyutta. Yetkililer bu yılın Ocak ve Eylül aylarında yaklaşık 19 ülkede 18 bin tondan fazla karınca yiyen pulu ele geçirdi. Pulların büyük çoğunluğu da Kamerun, Nijerya ve Gana'daki Afrika pangolinlerine ait. Uzmanlar 1 kilogram pul için 3 ya da 4 hayvanın öldürüldüğünü belirtiyor. Pangolin ticaretinin tüm yasa dışı ticareti yapılan türler içerisindeki yerinin ise %20 civarında olduğu tahmin ediliyor. Çin'in rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının bu yıl da yüksek büyümenin ardından 2017'de yavaşlayacağı öngörülüyor. Bloomberg New Energy Finance'in öngörüsüne göre bu yıl Çin'in rüzgar ve güneş enerjisi gücü 46.9 GW'lık artış gösterecekken bu rakam 2017'de 41.8 GW'a gerileyecek. Yani esasında hala büyümeye devam ediyor ancak Büyümede bir azalma var. Bu son 8 yıldır kesintisiz ve istisnasız şekilde küresel rüzgar ve güneş yatırımlarının lideri olarak görülen Çin'de ilk gerileme olacak. Kuruluşa göre bunun gerekçesi Çin'in yavaşlayan ekonomisine bağlı elektrik talebi artışındaki yavaşlama. Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları için sağlanan teşviklerde gerçekleşecek yeni düzenlemelerde bu nedenlerin arasında görünüyor. Bununla birlikte BINEF. Çin yönetiminin mevcut planlarının 2018 için %7'lik büyüme öngördüğü hatırlatılırken hükümet politikalarının da bu konuda belirleyici olacağı düşünülüyor. Kuruluşun tahminlerine göre Çin'deki büyümenin bu yıla göre %11 oranında gerileyeceği 2017'de küresel büyüme ise %17 düzeyinde gerçekleşecek. BİNEF bu yıl küresel rüzgar ve güneş gücünün toplamda... 129.3 gigawattlık artış göstermesini öngörüyor. Bu artışın 46.9 gigawattlık bölümü Çin'de, 21.3 gigawattlık bölümü Amerika Birleşik Devletleri'nde, 61.1 gigawattlık bölümü ise dünyanın geri kalan ülkelerinde gerçekleşecek yatırımlardan kaynaklanacak. Ülkemizde de rüzgar ve güneş yatırımları her gün giderek hızlanarak artıyor. Beş katlı apartman yapacağız tabirası asılan ıhlamur parku şimdilik kurtuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ıhlamur Parkında içinde olduğu ıhlamur kasrı birinci ve üçüncü derecede doğal sit alanları ve etkileme geri bölgesi hakkında 1 bölü beş binlik koruma amaçlı nazım imar planını 28 Eylül'de onayladı. Buna göre daha önce konut olarak planlanan yerler bu yeni planda yeşil alan olarak tanımlandı. 11.696 metrekarelik parkın 11 hissedarı var. Hürriyette yer alan habere göre parkın yaklaşık %25'ine sahip olan SEBA İnşaat Ekonomik Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Nedim Keçeli. Daha önce yaptığı açıklamada tapusu kendilerine ait yaklaşık 12 dönüm arsanın, 5 dönümünün yeşil alan, 4 dönümünün dini tesis alanı, yollar çıktıktan sonra geri kalan, 2,5-3 dönümünün de imarlı konut alanı olarak ayrıldığını söylemişti. Keçeli, imarsız bir yeri imara açmadık. Hep imarlıydı bu arsa. Buraya gökdelen yapmayacağız. 5 katlı 30 daireli konut yapacağız diye konuşmuştu. Beşiktaş ilçesi Abbasağ Mahallesi 47. PAF'ta 330 ada ve 20 parsel sayısına kayıtlı olan 11.696 metrekare yüz ölçümlü Abbasağ Mahallesi'ndeki Ihlamur Parkı'nın bulunduğu alan 21 Haziran'da panellerle çevrilmişti inşaat için Mahalle halkı buraya inşaat yapılmaması için bir eylem yapmış Ve günlerce nöbet beklemişti Şimdilik bakalım kurtuldu gibi görünüyor park Ancak tabii ki izleyen günlerde gelişmeleri takip edeceğiz Yeşil ve barış dolu bir gezegen diliyoruz Yeşil parkların olduğu ve betonla kaplanmayan bir gelecek için esen kalın Gezegenin Geleceği